Hukuk güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız bugün yine. Ee, bugün e, Aynur Tuncel arkadaşımız duruşmaları nedeniyle e, programımıza katılamadı. Ama aklı ve gönlü burada e, birlikte düşündüğümüz e, konuları e, ben yalnız başıma sunmaya çalışacağım Bahri Belen olarak. Bugün e, aslında başka zamanlarda açılmaması gereken... Ee, ama işte günümüzün koşullarında e, açılan e, iki önemli davadan ve e, iki önemli davadaki tutuklamadan ve iki önemli davadaki tutuklamanın koşulları ve özelliklerinden bahsetmeyi e, uygun gördük. Birincisi kamuoyunun çok merakla beklediği işte Boğaziçi üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına ilişkin dosya dün görüldü ve e, bu dosyada kimler yargılandı, ne kadar sanık yargılandı e, ve dün e, tutuklu sanıklar tahliye oldu e, davada 14 tane tutuklu sanık vardı e, erkek öğrenciler ve kız öğrenciler. Bunlarla ilgili suçlamalar neydi? Bunları bir öncelikle konuşalım daha sonra da e, i̇kinci konu e, kamuoyunun çok merak ettiği e, bir konu. O da Cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş ki bizim meslektaşımız olduğu için biz ona biraz özel önem de veriyoruz. E, Cumhurbaşkanı adayının e, tahliye olup olmayacağına ilişkin daha evvel yapılan bir tahliye talebinin e, ...reddi kararı ve bu reddi kararından sonra buna yapılan itiraz hatta reddi kararının e, bir muhalefet gerekçesi var ve bu muhalefet gerekçesi önemli. Kısaca bunlardan da söz edeceğiz ve arkasından bir de Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu avukatları tarafından Selahattin Demirtaş'ın. Bunları bugün kısaca bir değerlendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında sloğan atan işte bazı e, işte pankartları e, taşıdığı iddia olunan e, öğrencilerle ilgili bir soruşturma açıldı. Bu soruşturma hemen olay sonrası gözaltına alınanlar, olaydan birkaç gün sonra gözaltına alınanlarla 21 sanık hakkında dava açılmasına neden oldu. Bu sanıkların e, kısaca isimlerini de söylemek istiyorum ama e, bu sanıkların e, ve yargılanan öğrencilerin aslında Boğaziçi dediğimiz Türkiye'nin ve dünyanın da belli sayılı üniversitelerinden biri olduğunu ee, bu üniversiteye girmenin e, üniversite giriş sınavları dahil olmak üzere e, önceki öğretim dönemlerinde çok nitelikli bir eğitim geçmişine sahip olan öğrencilerin girdiği bir e, yüksekokul olduğunu da e, izninizle e, bir kere daha anımsatmak istiyorum. Bu nitelikli öğrenciler işte aileleri tarafından beslenildi, yetiştirildi, üzerlerine çiçek gibi titrendi ve devletinde çok önemli bir bilim kurumuna girdiler. Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasındaki bu öğrencilerin attıkları sloanlar nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan dava açıldı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan e, bu ara e, ve özellikle e, işte birkaç yıldır kanun hükmünde kararnamelerin e, çıkarılmaya başlandığı dönemde yoğunlaşarak çok davalar açılmaya başlandı. Eskiden e, yerel mahkemelerin e, Yargıtay'ın şimdi e, istenaf Mahkemeleri de var. Ve Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda ifade özgürlüğü olarak kabul ettiği ve göreceli olarak da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmesinin yorumuna e, yorumunu yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun kararlar verilirken ve bunlar ifade özgürlüğü hatta bazı yerlerde basın özgürlüğü e, şeklinde nitelenip beraat kararları verilmesine karşın bu dönemde e, bunların e, suç olduğu eylemlerde e, işte terör örgütü propagandası yapıldığı iddialarıyla davalar açılmaya başlandı. İnsanlar gözaltına alındı arkasından işte cezalandırma istemiyle davalar açıldı bunlardan bir kısmını kamuoyu biliyor bir kısmını işte yakinen yaşayan insanlar hukukçular ve aydın insanlar açık radyonun izleyicileri yakından takip ediyorlar çünkü doğrudan Türkiye'deki demokrasinin Türkiye'deki özgürlüklerin e, tablosunu gösteren davalar bunlar. Dün görüldü e, Boğaziçi'li öğrencilerin davası. Bu davada Agah Suat Atay, Ali İmran Şirin, Berke Aydoğan, Deniz Yılmaz, Denizhan Eren, Emir Eray Karabıyık, Enes Karakaş, Esen Deniz Üstündağ, Hamza Dinçer, İbrahim Musab Curabaz, Sevde Öztürk, Şükran Yaren Tuncer, Tuncer, Tevger Uzay Tulay, Yusuf Noyan Öztürk, Zülküf İbrahim Erkol sanık olaraktan yargılandılar. Ve bu yargılananlar içinde eee Pardon. E, eksikler de var galiba. Yok. Muhammed Bilgin'i okudum mu? Muhammed, es, Onur İsmail Gürler. E, galiba Muhammed Bilgin'i okumamıştım. Toplam 21 bir, bir sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açılmıştı. Bunların çoğu hemen gözaltına alındıktan sonra e, Nisan ayında hakimlik önüne çıkarılıp tutuklandı. 3 Nisan'da 4 Nisan'da yani 4 gün, 5 gün gözaltına da kalanlar oldu. Bazıları gözaltına 9 Nisan'da alındı. E, 13'ünde tutuklandı. E, dolayısıyla belli bir gözetim süresi ve arkasından e, tutuklama kararlarıyla 14 kişi tutuklandı. 14 tutuklunun isimlerini de ...şöyle ifade edeyim... ...bunlar... ...Agah Suat Atay... ...Berke Aydoğan... ...Deniz Yılmaz... ...Enes Karakaş... ...İsmail Gürler... ...Mete Ulutaş... ...Muhammed Bilgin... ...Tevger Uzay Tula... ...Yusuf Noyan Öztürk... ...Zülküf İbrahim Erkol... ...ki bunlar Silivri Beşnoğlu... ...cezaevinde tutuklu bulunuyorlardı... Yine Esen Deniz üstünde Kübra Sağır, Sevde Öztürk ve Şükran Yaren'de, Yaren, Yaren Tünçer'de Bakırköy Kadın, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunuyorlardı. Tüm bunların e, sorguları yapıldı. Şimdi bunlarla ilgili e, suçlama e, attıkları slanlar ve e, taşıdıkları söylenen. E, Efendim e, Daha çok ve Bunlar cep telefonuyla e, Ve e, Efendim e, Kamerayla kayıtları yapılmış e, Bunların e, Suçlanmalarına neden olan ifadeleri Sloğanları şunlar çoğunlukla e, Saray savaş Halklar barış istiyor Savaşa hayır Barış hemen şimdi İşgalin, katliamın lokumu olmaz. Saray savaş, halklar barış istiyor yine. Faşizme karşı omuz omuza. Ee, katil AKP Afrin'den defol. Ee, i̇şbirlikçi ÖSEO yani Özgür Suriye ordusu olanları da var tabi bu arada. Ama tabi burada eee Katil AKP derken buradaki savaşın aslında siyasi yani siyasi bir partinin kararıyla e, verilmiş bir savaş olduğu iddiası var. Ve burada ölen insanlarla asker, sivil, bütün ölen insanlarla e, ölümlerden dolayı da bir katil suçlaması var. Ancak bu tür suçlamalar e, gerek e, bizim... ...yargı uygulamasında gerekse e, anayasa 90 son maddesi çerçevesinde e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ile ilgili düzenlemesi... ...ve bunun sınırlarını belirleyen bir anlamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yorumunu tek elinde tutan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında suç olarak görünmüyor... Sert eleştiriler olarak görünüyor. Bunlar işte toplumun belli bir kesimi tarafından kabul edilmese, çok uygun görülmese ve bazılarını rahatsız etse bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir deniliyor. Ama dikkati çeken en önemli şey savaşa karşı barışı isteyen, barışın hemen gerçekleşmesini isteyen e, savaşın e, halklar tarafından istenilmediğini ifade eden e, sulağanlar. Hatta bu hakkında dava açılıp tutuklananlar içinde bu sulağanları atmadığı halde gruba sonradan katıldığı polisin e, efendim e, kameralarıyla e, ...görüntü kayıtlarıyla... ...saptanmış olan insanlar... ...hakkında bile... ...iddianamede... ...bu açıkça ifade edilmiş olmasına... ...karşın tutuklama... ...kararı verilmiş. Tutuklama kararı nihayet... ...işte dün... E, ...İstanbul 32. Ağır Ceza... ...Mahkemesinde... E, ...yapılan yargılamada... ...tüm sanıkların... ...ifadeleri alındıktan sonra... E, ...savcılık yine... Bu on dört tutukludan yedi kişinin tutukluk halinin devamını istemiş. Yedi kişinin de tahliyesine karar verilmesini istemiş. Ama mahkeme tüm tutuklu öğrenciler hakkında tutukluluğu kaldırmış. Ve gerekçesinde de şöyle diyor. Diyor ki üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti savunmalarının alınmış olması alabilecekleri muhtemel ceza süresine göre tutuklu kaldıkları süre ve öğrenci olup faal eğitim hayatına devam ediyor olmaları nazara alındığında sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı kanaatine varıldığından tutuklu sanıkların CMK 100 ve devam edilen maddeleri gereğince ayrı ayrı tahliyelerine diyor. Fakat Buna karşılık sanıkların atılı suçun vasıf ve mahiyeti alınarak tahliye edilenler hakkında... E, ...CMK 109-3A maddesi uyarınca da yurt dışı e, çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol uygulanması e, kararlaştırılmış. Aslında bu e, tahliyeler sevindirici. Tahliyelerin sevindirici e, olması... E, ...mahkemelerin... ...bu dönemde... E, ...siyasi bir takım... ...sloanlar atan... ...ifade e, ve düşünce açıklamasında... ...bulunan kişilerin... E, ...tutuksuz yargılanabileceği... ...konusundaki bir uygulamaya... ...rastlamış olmaktan... E, ...kaynaklanıyor... ...iyi olan yönü bu... E, ...ve tabii ki... ...öğrencilerin... E, yani öğrenim yılının sonuna gelmiş olmalarına rağmen e, hiç olmazsa yaz dönemi için e, okullarını e, ve sınavlarını e, sınavlarına hazırlanabilme imkanını sağlaması açısından sevindirici. Ama burada mahkemenin esasen e, suçun vasıf ve mahiyeti derken arkasından tahliye gerekçesi, verme gerekçesi gösterirken e, arkasından bunu yine 109 e, uygulamasıyla adli kontrol uygulamasına da gerekçe göstermesi arasında bana göre bir çelişki var. Çünkü e, 109. maddedeki adli kontrol ile yani yurt dışı çıkış yasağı konularak e, serbest bırakılmaları halinde tutuklamanın nedenleri var halen. Ama bunu ...cezaevinde özgürlüğünden... yoksun bırakarak değil... ...işte e, yurt dışına çıkış yasağı... ...koyarak yargılamanın... ...sağlıklı yürütülebilmesini... ...sağlamak için... ...bu tedbiri uygulama, e, uyguluyorum... E, ...dediği anlaşılıyor... E, ...oysa burada... ...mahkemeden... ...olağan zamanlarda... ...beklenilen şey... E, ...hemen usul... ...açısından... Sözünü ettiğim biraz evvel e, özetle e, sözünü ettiğim sulu söyleyen kişilerin e, ifadelerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığından bahisle derhal beraatlerine karar verilerek tahliye edilmeleri gerekirdi. Bunun yapılmayıp da e, adli kontrol ile bırakılmaları e, halen bu açıklamaların mahkemelerce tehlike görüldüğüne, tehlikeli görüldüğüne ilişkin bir kanaat içinde olduklarını göstermesi bakımından biraz üzüntü verici ve doğrusu endişe verici halen bu endişenin devam ettiğini görüyoruz. Oysa söylediğimiz gibi bu konuda bunların hem Türk yargı uygulaması açısından yüksek mahkemelerden yargıtay uygulaması açısından e, Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurularla ilgili verilmiş birçok karar içeriğinden e, derhal beratle karar verilmesi e, gerekeceğini düşünüyoruz. E, bütün buna karşın e, hem savcının yedi e, yargılanan e, öğrenci hakkındaki tahliye istemi hem de mahkemenin tümüyle ilgili, tüm e, tutuklu yargılanan sanık öğrencilerle ilgili verdiği kararı ben doğrusu bir teselli mükafatı olarak görmeyi e, düşünüyorum. Öğrencilerin bu e, davadaki savunmalarını birçok deneyimli çalışmalar e, konularında yetkin avukat arkadaşların takip ettiğini de ifade etmeliyim ki e, bu öğrencileri e, bu deneyli, tecrübeli e, ve e, konularında yetkin avukat arkadaşların e, böyle bir davada sahipsiz bırakmamış olmalarını da e, avukatlar açısından e, ve e, Türkiye'de yaşanan ...hukuk sıkıntıları, adalet sıkıntıları... ...özgürlük sıkıntıları... ...sonuçta da demokrasi açısından... ...yaşanılan... <gülüyor> ...süreç... ...bakımından... E, ...sevindirici... ...buluyorum. Avukat arkadaşlarım... ...duruşmadaki... E, ...olaya ilişkin açıklamaları da... ...savunmaları da... E, ...bu yöndeydi ve... E, Gerek sanık yakınları gerek basın mensupları ve gerekse diğer meslektaşları tarafından da yapılan açıklamalar e, insanın e, içini ferahlatıcı e, ve e, hukukta e, hiç olmazsa avukat cenahında e, gönül rahatlatıcı bir e, tabloyu göstermiş oldu. Böyle bir dava e, başta da belirttiğim gibi e, birkaç yıl öncesinde veyahut da yani e, 2013 diyelim e, öncesi dönemlerde de e, yaşandı. Ama e, giderek yani e, 2003'lerden sonra giderek biraz işte... E, Cemaatçi kanadın hakim, savcı ve kolluğu tarafından e, daha sonra da işte mevcut siyasi iktidarın e, paralelindeki e, kolluk e, savcılar ve e, yargıçlar tarafından e, soruşturmalara, e, arkasından kamu davalarına, kovuşturmalara, tutuklamalara neden olan bir süreci e, yaşadık. E, bunların e, tez zamanda e, hukuk güvenliğini yeniden e, geriye getirecek bir uygulama içine girmesini e, umut ediyoruz. Şimdilik e, öğrencilerle ilgili dün e, Boğaziçi'li öğrencilerle ilgili dün verilen e, tahliye kararlarını bunun bir ...habercisi olarak... ...düşünelim diye... E, ...umutlanıyorum. E, bu... ...dava ile ilgili... E, ...açılan... E, ...soruşturmanın... ...ve soruşturma sırasında... ...belki başka zamanda açılmış olabilirdi ama... ...soruşturmanın bir tutuklama... ...beş altı günlük... ...gözaltı süresi ve ardından tutuklama denilen bir e, tedbir ile e, uygulanması esasen e, hem yani adalet parti şey e, adalet ve kalkınma partisi e, döneminde e, adalet bakanlığının Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyinin e, adalet akademisinin ...yüksek hakim ve savcıların... ...Barolar Birliği'nin... ...Ali Tıp Kurumu'nun... ...birlikte yaptıkları... E, ...ifade özgürlüğüyle... ...suç oluşturan... E, ...açıklamaların... ...arasındaki bıçak sırtı... E, ...sınırın... ...belirlenmesine... ...ilişkin... ...çalışmaya da aykırı... E, ...çünkü böyle bir toplantı yapıldı... ...ve bu toplantıda... ...e hakimler, savcılar, akademisyenler, işte barolar Birliği'nden katılanlar, avukatlar, adli tıp e, kurumu mensupları e, terör suçları ile ilgili ifade özgürlüğü ile terör suçu arasındaki sınırın e, anayasal özgürlükleri dolayısıyla demokratik toplumun sınırlarını e, ayırma e, şeklinde bir ihtiyaç duyulması nedeniyle böyle bir toplantı yapılmıştı ve bunların sınırlarını belirleme konusunda kriterler konulması için çaba sarf edildi, toplantılar yapıldı ve bunlardan da sonuçlar çıkarıldı. Aslında işte bu çalışmalar, bu dönemde yapılan çalışmalar niçin sonradan hayata geçmedi? Niçin yani Yönetimin, idare edenlerin, devletin idari e, yasama ve de e, yargısal e, güçlerinin ortaklaşma çalışmasıyla saptanan yapılan bu çalışmalara neden uyulmadığı sorusunun cevabı da bizim programımızın ...adı olan hukuk güvenliğiyle ilgili kriterlere uyulmamış olmasından kaynaklanıyor. Yoksa bu çalışmalara çerçevesinde bu soruşturmaların böyle bir davanın, bu davada bir hiç olmazsa tutuklamanın uzun gözaltı sürelerinin olmaması gerekiyordu. Tekrar e, ifade ediyorum ki dünkü yargılama sonucunda 14 tutuklu öğrencimizin salıverilmiş olması bir teselli mükafatı olarak e, görülüyor... Şimdi bir müzik arası veriyoruz ve bu müzik arasından sonra diğer konumuza veya konularımıza geçeceğiz. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya. Ona sorarsanız... Lafı bile edilmez, mikroskopik bir zaman. Bana sorarsanız, on senesi ömrümün... Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeniverdim. Bana sorarsanız, bütün bir hayat. Bana sorarsanız, adım sende bir iki hafta Katillikten yatan Osman ben içeri düştüğümden beri yedi uçuğu doldurup çıktı. Dolaştı dışarıda bir vakit. Sonra kaçakçılıklar tekrar düştü içeri. Altı ay doldurup çıktı tekrar. Dün mektup geldi evlenmiş. Bir çocuğu doğacakmış baharda. Şimdi on yaşına bastı. Ben içeri düştüm sene. Ana rahmine düşen çocuklar. Doğu yılın titrek, ince, uzun bacaklı tayları rahat, geniş, sağırıveren kısrak oldular çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuk. Yeni yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde ben içeri düştüğümden beri ve bizim hale halkı ...bilmediğim bir sokakta, görmediğim bir evde oturuyor. Babuk gibiydi. Membeyaz da ekmek, ben içeri düştüğüm sene. Sonra vesikaya bindi. Bizim burada içeride birbirini vurdu millet. Yumruk kadar simsiyah bir tayin için. Şimdi serbest dedi yine, fakat... ...esmer ve tatsız... Ben içeri düştüm sene. İkincisi başlamamıştı henüz. Daha kampında fırınlar yakılmamış. Atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya.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 Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar, korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar, ve kahneden yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrisi, mesela benim on sene yatmam, lafı güzaf. 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı'ndayız. Ee, biraz önce e, Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilerin e, Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında e, attıkları sloganlar nedeniyle haklarında açılan soruşturma ve e, tutuklama kararı arkasından e, ifadelerinin alınmasının arkasından salı verilmelerine ilişkin süreci özetlemeye çalıştım ve buradaki hem e, ifade özgürlüğü iç hukuk açısından hem de e, uluslararası ulusal üst hukuk açısından e, ölçülerini e, anlatmaya çalıştık. Şimdi kamuoyunun çok merak ettiği bir başka konu var. <gülüyor> e, avukat e, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Eski eş genel başkanı şimdi ise partinin cumhurbaşkanı aday olan Selahattin Demirtaş'la ilgili cumhurbaşkanı aday oldu. Bütün cumhurbaşkanı adayları meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde konuşuyor. İşte, e, seçme ve seçilme hakkı çerçevesinde kendilerini tanıtıyor ülke sorunlarıyla ilgili düşüncelerini anlatıyor e, ama e, tutukluğu devam ediyor o e, bunları yapamıyor. E, bunun acaba tahliye olması gerekir mi gerekmez mi e, acaba e, Demirtaş'ın e, Cumhurbaşkanı adaylığı Konusu, onun tahliyesini sağlamak için yapılmış bir e, oyun mu, veyahut da onu tahliye etmek için özellikle cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi e, olgusu mu var? E, peki mevcut yasallar ve yasa çerçevesinde Demirtaş tahliye olmalı mıydı? Ee, hem ulusal hem de ulusal üstü hukuk açısından e, tablo nedir? Bunu kısaca e, ifade etmeye e, veya anlatmaya çalışayım. E, bildiğiniz gibi bir süre önce duruşma sonrası Selahattin Demirtaş'la ilgili Demirtaş'ın avukatları <gülüyor> Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin bir dilekçe verdiler. Ve bu dilekçelerinde bu e, Dokunulmazlıkların kaldırıldığını e, ifade eden veya dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili e, yasanın çıkış tarihi olan 20 Mayıs 2016 tarihinden tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihine kadarlık e, geçen süre içerisinde e, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı e, olan kişinin... E, tutuklanma tarihi olan 4 Kasım 2016'dan beri bir yıl, bir buçuk yılı aşan bir süredir tutuklu olduğundan bahsettiler. Ve bu arada Demirtaş'ın yargılandığı Ankara işte 19 Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu. 19 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada delillerin toplandığı ve Demirtaş'ın savunmasının işte sorgusunun yapıldığını ve artık o delillerde bir karartma olasılığının bulunmadığını ifade ettiler. Milletvekili olması ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmiş olması karşısında kaçma şüphesinin değil kaçamayacağını gösteren somut olguların bulunması nedeniyle ee, müvekkillerinin yani e, Cumhurbaşkanı aday olan e, Selahattin Demirtaş'ın bir hakkın tahliyesine karar vermesini istediler. Bu istek reddoldu. Bu istek mahkemece reddoldu. Fakat bu red gerekçesinin nin, e, kısa ve e, özlü e, kısmının e, asıl önemli e, yanı bir üyenin tutukluluğun devam etmesinin hem ceza mahkemeleri usulü yasası, hem anayasa, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından doğru olmadığına ilişkin muhalefet oyu idi. Bu muhalefet oyu çok önemli. Bu muhalefet oyundan kısaca yine söz etmeye ve bu gerekçeleri e, sizlere iletmeye çalışacağım. Bundan sonra ne oldu? E, avukatlar bir muhalefet oyuyla reddedilen tahliye istemine karşı e, yine Ankara 20 Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundular ve bu itirazda kısa bir gerekçeyle reddoldu. Bu e, tutukluluk denilen tedbire ilişkin e, bu red kararından sonra Tutuklama tedbirinin e, tedbirine karşı başka bir iç hukuk yolu kalmadığı için e, avukatlar bu kez bu tutuklulukla ilgili ve e, şimdi söyleyeceğim gerekçelerle anayasa mahkemesine e, işte bireysel başvuru dediğimiz başvuru yaptılar. Ve e, bu e, tutuklamanın e, artık bir ihlal olduğunu iddia ederek bu ihlalin saptanmasını istediler. Çünkü bu ihl ihlal saptanırsa mahkemenin bir muhalif üyesinin dışında diğer iki muhalif üyenin de tahliye kararı verme ihtimali doğacak bugüne kadarki bazı uygulamalar mesela Mehmet Altan Ahmet Altan uygulaması işte diğer mahkemelerdeki bazı uygulamalar Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen tahliye kararı verilmediğini gösteriyor ama bu e, her mahkemenin böyle bir tutum içinde olacağını göstermez. İstanbul'da bunun e, olumsuz örneklerini yaşadık. Belki bu olumsuz örnekler e, diğer mahkemeler açısından zamanlı değerlendirilerek bu uygulamanın doğru olmadığı yönünde bir e, gelişmeyi de izleyebiliriz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir önümde karar vermesi lazım. Neden? 24 Haziran'da seçimler yapılacak. Şimdi 24 Haziran'da yapılacak bu seçimlerle ilgili e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, 20 Nisan 2018 tarih ve 1183 sayılı kararı var. Seçim kararı vermiş Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu karardan sonra... E, Anayasanın işte e, ünlü e, referandum, anayasada değişiklik yapan referandum sonrası e, geçici 21. maddesinin an fıkrasına göre de Cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı tarihte yapılacak. Milletvekili seçimlerinin yanı sıra, e, genel seçimlerin yanı sıra. Bu seçim kararından sonra... E, Selahattin Demirtaş e, Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşmiş, gösterilmiş ve kesinleşmiş ve yüksek seçim kurulu 12 Mayıs 2018 tarih ve 472 karar sayılı e, kararı ile e, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için e, kesinleşen aday listelerini e, yayınlamış ve bu aday listeleri içerisinde de ee, Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 Mayıs 2018 tarihli e, yayınladığı liste içinde de e, Selahattin Demirtaş sayılmış Cumhurbaşkanı adaylar içerisinde. Şimdi bu tablo çerçevesinde, bu tabloya göre e, tutukluluk durumu ve tutuklanmanın e, tutuklamaya karşı yapılan itiraz ve bu itirazdaki muhalefet şerhi bunun iç hukukumuz ve ulus hukuk açısından durumu nedir bunları kısaca diyeğelim ama bundan evvel bir şeyi ifade etmek istiyorum ee, biraz evvel ifade ettiğim gibi e, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili anayasanın 83 maddesindeki yapılan geçici değişiklik e, e, 20 geçici 20 madde eklenerek yapılmış 83 maddenin ikinci fıkası 8 Haziran 2016 günlü Türkiye Bünnet Meclisi resmi gazetenin 8 Haziran 2016 günlü sayısında yayınlanmış ve 20 Mayıs 2016 tarihi 6718 sayılı kanunun ikinci iki maddelik bir düzenlemesine sonrası yapılabiliyor bu soruşturma ve yargılama e, aksi halde e, Salahattin Demirtaş'la ilgili e, soruşturmanın ve yargılamanın yapılması e, mecliste e, değişik e, şeylerden e, efendim e, kurullardan e, komisyonlardan geçerek yapılabilecek e, ve bu meclisin verdiği bu kararlara karşı da hatta ee, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru imkanları olacaktı. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın e, dokunulmazlığının kaldırıldığı iddiasıyla e, soruşturulmasına, hakkında e, işte dava açılmasına tutuklanmasına ifade alınmasına neden olan düzenleme şu Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrası şöyle diyor bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiği tarihte soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden Cumhuriyet Başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında bu dosyalar bakımından anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz diyor. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde anayasa ve adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar gereğinin yapılması amacıyla yetkili merciine iade edilir diyor. Şimdi anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasında milletvekilleriyle ilgili soruşturma yapılması ifadelerinin alınabilmesi koğuşturma yapılması yani dava açılması ve bu arada tutuklanmalarını öngören veya bunları bir e, prosedüre tabi tutan e, 83. üçüncü maddenin ikinci fıkrası geçici olarak kaldırıldı ve böylece bütün bu dokunulmazlıklarla ilgili dosyalar, ilgili komisyonlardan suçun işlendiği iddia edilen savcılıklara gönderildi bu düzenlemeyle. Ama çok ilginç bir şey var. 83. maddenin asıl dokunulmazlıkları düzenleyen birinci maddesi... ...yani şunları yapan kişilerle ilgili e, soruşturma açılamayacağını hatta bunlarla ilgili... Ee, dava açılsa bile mah mahkumet kararı verilemeyeceğine ilişkin düzenleme duruyor. 83. maddenin birinci fıkrası duruyor ve 83. maddenin ilginç olan yanı şu: üçüncü fıkrasında bu kişilerle ilgili verilmiş mahkumet kararlarının milletvekillikleri bitmediği sürece infaz edilemeyeceğine ilişkin düzenleme de duruyor. Yani 83. maddeye göre İkinci bir defa seçim olup da yine milletvekili seçilirse hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunsa bile o milletvekili hakkındaki cezalar infaz edilemeyecek. Ama bugün bakın görün ki Selahattin Demirtaş 23. dönem Diyarbakır 24. dönem Hakkari 25 ve 26. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilmiş. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanlığı ile Halkların Demokratik Partisi eş başkanlığı görevlerini görmüş ve e, 2014 yılında ilk defa halk oyuyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş e, bir kişi ve bu kişi hakkında e, Diyarbakır e, suç ceza hakimliğinde verilmiş bir tutuklama kararı var. Ve bu tutuklama kararı e, 4 Kasım 2016'dan beri devam ediyor. Yani hakkında mahkumiyet kararı kesinleşmiş olsa bile bu kadar süre infazı sürmeyecek bir kişiyle ilgili... E, ...bu dönemlerde milletvekili yapmış olan e, Selahattin Demirtaş'la ilgili tutuklama süreci... E, Herhangi sıradan insan için ceza yargılamaları usulü yasasının yüz ve devam eden maddelerinde düzenlenen tutuklama kurumuna ilişkin e, düzenlemelere de aykırı bir tutukluluk devam etmekte. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'la ilgili e, Cumhurbaşkanı adayı olmasa bile aslında... Anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasındaki garip geçici değişiklik, 83. maddedeki birinci fıkra, 83. maddenin üçüncü fıkrasındaki düzen e, maddeler kaldığı ve bunlarla ilgili dahi e, geçici bir değişiklik yapılmadığı sürece e, anlaşılır bir e, uygulama değil bu tutuklama. Yani. Aslında bu 83. maddeyle ilgili ikinci fıkradaki e, 6718 sayılı meşhur dokunulmazlıkları kaldırdığı söylenen e, yasal düzenleme çerçevesinde, anayasal e, değişiklik düzenlemesi çerçevesi içinde belki bunlarla ilgili soruşturmalar yapılabilir, ifadeleri alınabilir. Belki ifadelerinin alınması için geçici bir tutuklama e, kararı verilebilir ama bu kişiyle ilgili... İki yıla yakın bir süredir tutuklama imkanı e, e, tutukluluğun sürdürülmesi uygulaması e, bırakın e, yani milletvekili bırakın Cumhurbaşkanı adayı e, sıradan insanlar için kabul edilebilir bir e, tedbir uygulaması e, değildir. Şimdi 83. maddenin. E, i̇kinci fıkrasındaki bu geçici değişiklikle ilgili e, bu mevcut anayasal norm karşısındaki durumdan sonra e, gelelim ki e, milletvekilleriyle ilgili ve Selahattin Demirtaş'la ilgili bir de Cumhurbaşkanı aday olduktan sonraki durum nedir bir, bir de bunu görelim. Yine e, atlamadan ifade etmek istiyorum ki bu dokunulmazlıklarla ilgili düzenlemelerin aslında e, çok e, köklü bir geçmişi var İngiltere'de. Bu köklü geçmişte e, yani e, özellikle e, 1627'lerde e, krala karşı haksız vergileri ödemek istemeyen Sör Thomas Darnell ve dört şövalye ile ilgili para cezası ve e, hapis cezası arkasından uygulamaları arkasından e, 1679 yılında e, çıkarılan ünlü Habeus Corpus 1640'daki e, Star Chamber Abolition Act dediğimiz hak düzenlemeleri e, ama son olarak da e, 1689 tarihli Bill of Rights dediğimiz haklar beyannamesi krala karşı e, muhalefet eden e, halk meclisinin yani avam kamarası üyelerinin sürekli kral tarafından hatta yargıç önüne bile çıkarılmadan önce yani e, Habeus Korpus'tan önce e, tutuklanmalarını önlemek için e, getirilen e, düzenlemeler ve bu düzenlemeler ee, en sonunda 1689'da Bill of Rights Haklar Beyannamesi ile mecliste krala karşı da konuşsa ee, yasama görevi yapan parlamenter görevi yapan özellikle halk meclisinden olan insanların hiçbir tehdit altında kalmadan e, bu görevini yapabilmelerini sağlamak için yapılmış bir düzenleme. Daha sonra bu Kara Avrupası'na yayılmış. Işte Fransız anayasasında yer almış. Daha sonra da Avrupa'daki diğer ülkelerin anayasalarında seçim yasalarında e, meclis e, e, düzenlemelerinde yer almış bir düzenleme. E, yani 1600'lerdeki bu köklü düzenleme bugün Krala karşı bile değil, bir siyasi partiye veya bir siyasi yönetime karşı yani demokrasiyle yönetildiği kabul edilen bir toplumda yapılan muhalefet hareketlerini şimdi bu 6.718 sayılı yasayla soruşturulabilir hale getiriyoruz ki bizim hem 82 anayasası hem 61 anayasası bu konuda e, parlamenterlere, e, yasama görevi yapanlara mutlak dokunulmazlık getirmiş düzenlemelerdir. E, e, buna rağmen e, Selahattin Demirtaş e, iki yılı aşkın süredir siyasi faaliyetlerinden dolayı tutukludur. Şimdi e, çok kısaca... E, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi'ne avukatları tarafından verilen tahliye dilekçesinin reddinde bir muhalif üyenin verdiği muhalefet gerekçesini yazdığı muhalefet gerekçesini değinmek istiyorum. Bu muhalefet gerekçesinde hem e, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığının kesinleşmiş olması nedeniyle bu tutuklu halinin e, CMK 100 ve devam eden maddeleri yanında anayasanın 19, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5'deki kişi özgürlüğü ve güvenliği ile birlikte e, anayasanın 67. maddesindeki serbest seçim, hakkı e, yine aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek bir nolu protokolünün üçüncü maddesindeki buna benzer serbest seçim hakkını ihlal ettiğine ilişkin e, bir e, dilekçeydi ve e, tahliye kararının reddine ilişkin karara muhalefet eden, eden üyede bunları tek tek değerlendirmişti başta e, ifade ettiğim gibi acaba Selahattin Demirtaş e, bu e, şeyi efendim e, Cumhurbaşkanlığı adaylığını e, tahliye olmak için mi e, böyle aday gösterildi? E, niye böyle bir e, tutuklu olan hakkında tutuklama kararı olan bir kişi hakkında e, niye bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimi yapıldı e, düşüncelerini de e, muhalefet oyu e, özellikle de daha evvel e, anayasa mahkemesinin balbay kararı dediğimiz kararında e, yapılan e, değerlendirmelere de atıf yaptıktan sonra şöyle ifade ediliyor e, muhalefet e, oyunda. Diyor ki Selahattin Demirtaş'ın 23. dönem Diyarbakır, 24. dönem Hakkari, 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş olması, Barış ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanlığı ile Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanlığı görevlerini yürütmüş olması, 2014 yılında ilk defa halk oyuyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday gösterilmiş olması, ve özellikle hükümlü değil, tutuklu olması nedenleriyle ortada bir hükümlülük yok. E, tutuklu olması nedeniyle 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçime, aday ol, seçimine aday olmasının sadece salıverilmesini sağlamak amacıyla yapıldığını söylemek mümkün değildir diyor muhalefet oyu. Ve e, esasen e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da ee, ve bizim mevzuatımızda da e, iç hukukun e, seçimlerdeki e, seçmesi ve seçilme hakkıyla ilgili e, düzenlemelerde bir takım kısıtlamalar getirilebileceği konusu da tartışılıyor burada. Ve bu tartışmalar içerisinde e, gerçekten eğer seçme ve seçilme hakkının kullanılmasında bir düzenleme yapılacaksa bunun kanunla yapılması gerektiği konusuna işaret ediliyor. Hem bizim iç mevzuatımız açısından hem de Avrupa İnsan Hakları iştahatlarında ve burada bir ölçülülüğün ölçülük ilkesine uygun olması gerektiği yani bu seçme ve seçilme hakkıyla ilgili getirilecek sınavlamalarda bir ölçülük ilkesine uygunluk aranması gerektiği ifade ediliyor. Yine akıl sağlığı nedeniyle kısıtlamalar konulabileceği ifade ediliyor. Veya ağır suçlardan hüküm giyenler yani mahkum olup bu kararı kesinleşmiş olanların seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılabileceğine ilişkin yasal düzenlemelerin yapılabileceği söyleniyor. Yine siyasi haklardan yoksunluk veya akıl sağlığı nedeniyle kısıtlama mutlaka bir mahkeme kararına dayanmalıdır deniliyor. Şimdi burada e, yani öncelikle belirtmek gerekir ki Selahattin Demirtaş'la ilgili bu e, seçme ve seçilme hakkıyla ilgili sözü edilen e, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de e, kriter olarak kabul ettiği kriterlerden hiçbirisi yok. Ve e, seçme ve seçilme hakkı açısından özellikle e, Selahattin Demirtaş'ın bizim e, yeni anayasal düzenlemeler çerçevesinde Cumhurbaşkanı adaylığının niteliği açısından da bir değerlendirmeyi e, dikkatlerinize sunmak istiyorum. E, Avrupa İnsan Hakları'nın e, sözleşmenin bir no'lu protokolünün serbest seçim hakkı başlıklı üçüncü maddesi aslında yüksek sözleşmeci tarafların yasama organının seçiminde halkın kanaatlerini özgürce açıklamasını sağlayacak şartlar içinde aralıklarla, gizli oyla serbest seçimde yapmayı taahhüt ettiklerini söylüyor. Ee, ve burada e Cumhurbaşkanı'nın niteliği açısından Ahim diyor ki e Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek bir noğlu protokolünün üçüncü maddesindeki yasama organı kavramını özünde kendiliğinden asli kural koyma iktidarı olarak tanımlıyor. Anayasa Mahkemesi yine 7-6-2017 tarihli ve 2017'ye. 20.127 karar sayılı kararında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki ek bir noolu protokolün üçüncü maddesindeki yasama organı kavramının özü itibariyle yasama yetkisini kullanan organları ifade ettiği ifade ediliyor. Yine Anayasa'da yapılan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Cumhurbaşkanı'nın görevine e, başladığı tarihte yürürlüğe girecek olan 6.771 nolu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun 8. maddesiyle değişiklik değişen anayasanın 104. maddesindeki Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri göz önünde bulundurulduğunda, ki bu yani e, artık 6.771 sayılı Yasa ile e, yapılan bu değişiklikte de 104. maddeye göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri göz önünde durup bulundurduğumuzda seçilecek Cumhurbaşkanı yasama yetkisine sahip olduğundan yani kısmen yasama yetkisine sahip olduğundan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ek Ekbirinoğlu protokoldeki serbest seçim hakkı başlıklı 3 maddede ki e, bir organ olarak değerlendirilmesi mümkün. Şimdi... E, çok kısaca e, bu muhalefet kararını e, değerlendirerek e, programımızın sonuna geldiğimiz için sözümü bağlamak istiyorum. Mahkeme diyor ki. E, bu aday gösterilme e, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmasının sadece salı vermesini sağlamak amacıyla yapıldığını söylemek mümkün değildir diyor. Yani daha belki geçmişine baktığımızda ve Türk siyasi hayatında uzun süredir milletvekilliği, siyasi parti genel başkanlığı yapmış ve bir önceki Cumhurbaşkanı seçimine aday olmuş ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı kesinleşen sanık Selahattin Demirtaş'ın iddianamede yüklenen suçlar ve fiiller ile tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince tutuklu kalmasının yukarıda açıklanan serbest seçim hakkının özünden zedelenmesi ve bu hakkın etkin kullanımının engellenmesi, Anayasa'nın 13. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesindeki temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının, ...özüne dokunulamayacağı ve ölçülük ilkesine aykırı olamayacağı hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 67. maddesinin birinci fıkrasındaki Cumhurbaşkanı seçimi kanununun... 13. maddesindeki seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütümetleri hakkındaki kanunun seçim propagandası başlıklı ikinci kesimindeki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek bir protokolünün 3. maddesindeki haklarını kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın... <gülüyor> 13. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi, 67. maddesinin 1. fıkrası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek Birinolu Protokolünün 3. maddesi gereğince ceza muhakemesi kanunun 109. maddesinin 3. fıkrasına A bendine göre yurt dışına çıkmamak adli kontrol uygulanmak suretiyle salıverilmesi karar verilmesi gerektiği kanaatindeyim diyor ve bu çerçevedeki muhalefetine rağmen e, itiraz üzerine bir tahliye kararı verilmiyor. Arkasından da şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı bekliyoruz. Evet, yeni bir e, hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın ve hukuk güvenliği umuduyla yaşayın diyorum. Hoşçakalın. Müzik <Gülüyor>